بسم الله الحمد لله رب العالمين وحطب الصلاة والسلام والتسليم على نبينا محمد وعلى أبيه وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين أمين بقين كيش لجيم Abdullah bin Abbas'a rivayet etmiş olduğu bir hadistir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhu Hazreti Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amca oğludur. Abbas radıyallahu anhu'nun oğludur. Kendisi küçük yaşta Müslüman olmuş ve çok salih insanlardan olmuştur. Aynı zamanda İslam ilimlerine olan düşkünlüğü sebebiyle de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etmiştir. Allahümme allimhut tevil, Allahümme faqihu, faqihu fiddin ve allimhut tevil. Allah'ım onu dinde fakih ve ona tevil'i öğret diye Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duasına mazal olmuştur. Bunun sebebi de rivayetlere göre kendisi teyzesinin evine yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımının olduğu eve her seferinde gidermiş. Küçük yaştayken Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadetlerini izlermiş. Gece vakti nasıl teheccüd kılar, nasıl dua eder, neler yapar, evde nasıl davranır diye o küçük yaşta merak eder ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sürekli takip eder. O da ona iştirak edermiş. Bir gün Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazına kalkınca Abdullah bin Abbas da abdest alır gelir Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in solunda durur. Beraber teheccüd kılmak için aleyhissalatü vesselam namazda kafasını tutar şu tarafa getirir sağ tarafına getirir. Kendi hizasına çekince Abdullah bin Abbas biraz geriye çekilir. Ve geriden namazı devam ettirir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirdikten sonra ya Abdullah neden geriye çekildin dediği zaman ''Ya Resulullah sen bir peygambersen, ben ise normal bir insanım, ben senin seviyende nasıl durabilirim?'' ''Bu benim edebime yakışmaz'' deyince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok hoşuna gidiyor. O küçük yaşta onun o olgunluğunu, ibadete olan düşkünlüğünü, ilme olan düşkünlüğünü görünce ona bu duayı yapıyor. Allahum fakihu fid din'' ''Allahümme onu dinde fakih kıl, alim kıl, وَعَلِّمْهُ Ve ona tevhili öğret. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini öğret diye. Dua edince, gerçekten de Abdullah bin Abbas büyük bir alim oluyor. Ve sahabeyi Kerem ona حَبْرُ ümm'e lakabını koyuyorlar. Bu ümmetin alimi demek. Bu ümmetin Rabbani alimi anlamında ona bu lakabı koyuyorlar. Ve kendisi ölene kadar sürekli İslami tedrisat ile uğraşıyor. Sürekli ümmete ders veriyor. Tefsir dersen, tefsirde uzman. Hadis dersen, hadiste uzman. Siyerde dersen, siyerde uzman. arabiye, Arapça dil bilgisi dersen bunda uzman. Edebiyat, dil, edebiyatı sair belaga uzman. Nesepleri soracak olursan, Arap nesepleri uzman. Yani hangi dalı ele alırsanız alın, hangi konuda soru sorulursa Allah'ın izniyle onlara cevap vermiş. Bu konuda çok derin bir alim olmuştur. Ve her bir dalda başlı başına bir fakülte olmuşlar. Yani tefsirde bir fakülte. Kendisi zaten ders vermeye başlayınca büyük bir evi varmış ve işte cemaat geldiği zaman tabii ev içi dışı avlusu dolar daha dışarıya kadar taşarmış. Çok büyük kalabalık dersine gelirmiş ve hizmetçisi çıkar seslenirmiş. Niçin geldiniz? İşte biz hadis almaya geldik. Tamam, hazırlanan işte geliyor, çıkar onlara hadis dersi vermiş. Ondan sonra öbür gruba seslenir, siz niye geldiniz, biz tefsir dersini almaya geldik. Tamam, bekleyin, geliyor, gelip tefsir dersini vermiş. Öbürlerine sonra siz niye geldiniz, biz siyer dersi almaya geldik. Biz akide dersi almaya geldik, biz tarih dersi almaya geldik, biz Arapça lügatını öğrenmeye geldik. Kim geliyorsa her birini halka halka yapmış ve o konuda e, ne yaparmış, ders verilmiş. Evet, işte bu hadisi, bu kendisi rivayet ediyor. Kendisi küçük yaştayken Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber e, bineğine binmiş. Devesiyle beraber Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bineğinin üzerinde beraber giderlerken, Aleyhisselatü vesselam ona diyor ki ''Ya gulam inni uallimuke kelimatin'' ''Ey evlat, ben sana bazı kelimeleri öğreteceğim.'' Yani bazı hikmetli, önemli olan şeyler öğreteceğim. Ve başlıyor Aleyhisselatü Vesselam اِحْفَظِ اللّٰهَ يحفظك. Ey evlat! Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ Allah'ı koru ki yanında bulasın Allah'ı. اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ Sorduğun zaman, talep ettiğin zaman sadece Allah'tan talep Sorduğun zaman, talep ettiğin zaman sadece Allah'tan talep et. Yardım dilediğin zaman da sadece sadece Allah'tan yardım dile. Velen ennel ummetu la ictema'at ala en yanfa'uke <gülüyor> şey'in lam yanfa'uke illa bi şey'in kad katabehu Allahu Teala bütün ümmet sana fayda vermek için toplanmış olsalar ancak Allahu Teala'nın yazdığı kadar fayda verebilirler. Ve en istama'u ala en şey'in illa şey'in Teala ve bütün ümmet toplanmış olsalar sana zarar vermek için bütün insanlar toplanıp sana zarar vermek isteseler, ancak Allahu Teala'nın yazdığı kadarıyla, izin verdiği kadarıyla izin, yani zarar verebilirler. Aksini yapamazlar. Rüfiyat aklam ve çünkü kalemler kaldırılmış ve mürekkep kurumuştur. Yani Allahu Teala'nın takdiri artık yerine gelmiştir. Bunun başka bir rivayetinde de: "İhfat alahe tejehu amamak, târif ilallahi fi rrahayi, ariefki fi rshidda." Allah-u bolluk anında Allah'ı tanı ki Allah'ı hatırlay ki şiddetli anlarında da Allah senin yanında olsun. Seni ansın. وَعْلَمْ اَنَّمَا اَخْتَاءَ كَلَمْ يَكُلْ نِيُس۪يبَكَ Bil ki sana e, isabet etmeyen o sana gelmez, isabet etmez. ma اَصَابَكَ لَمْ يَكُلْ نِيُخْتِيَكَ Sana isabet eden de başkasına gidip değmez. İlla ki sana gelecektir. وأعلم أن النصر مع الصبر belki zafer sabırla beraberdir. وأن الفرج مع الكرب kurtuluşta musibetlerden kurtuluşta işte sıkıntılardan sonra sıkıntılardan sonra kurtuluş gelir ve enne ma'al usri ve her bir zorlukla beraber kolaylık vardır. İşte bu önemli olan hadisi Hz. selam Abdullah bin Abbas ne yapıyor? Öğretiyor. Burada tabi alimler diyorlar ki bu hadiste çok derin manalar var. Çok çok derin manalar var. Ve diyorlar bazılarımız bunun derin manalarına şey yapamayınca vakıf olamayınca bu onun ilimdeki taksiratını, kusurunu, eksikliğini gösterir. Ve bazıları uzun uzun bu hadisini yaparlar, şerh ederler. Burada ihfazillâheden kasıt Allah'ı koru anlamı, bu, buradaki anlamı haşi insan allah Teala'yı koruyabilir mi? Kesinlikle kendini bile koruyamazken Allahu Teala'yı nasıl korusun? Burada mecazi bir anlam vardır. Yani Allahu Teala'nın hudutlarını, sınırlarını koru. Allahu Teala'nın haklarını koru. Onun emirlerini yerine getir, yasaklarından da sakın. Haramlarından sakın anlamındadır. Allahu Teala'yı bu şekilde koru. Onun dinini yücelterek, onun dinini muhafaza ederek onun dinini cinettirmeyerek, onun dinini ihlal ettirmeyerek onun dinini koru anlamındadır. Ve en önemli Müslümanın hayatında koruyacağı şey dini olarak başında namaz gelmektedir. Çünkü Allahü Teala bu konuda hafızu adet salawati ve salatil ust'a emretmiştir. Namazları Karşı muhafazakar olunuz, yani namazlarınızı koruyunuz, namazları terk etmeyin, kaçırmayın ve özellikle de orta namaza dikkat edin, diyor. Burada hafizu, hıfz, koruma, namazlarınızı koruyun, kaybetmeyin, bir vakit kılap, öbür vakti terk etmeyin, işte gece yarılarına kadar oturup, alem yapıp, eğlenip, sonra da sabah namazını kaçırmayın, İşe dalıp sonra da ikindi namazını kaçırmayın. İşte çok yorgunum sonra namaz kılalım diye uyuyup da yatsı namazını kaçırmayın. Namazlarınızı muhafaza ediniz. Evet. Bu konuda yine aleyhissalatü vesselam'ın bir hadisi var. Men hafaza aleyha kâne lehu indallahi ahdun en yudhilahul Kim namazlarını muhafaza ederse illa ki allah Teala onu cennetine koyacaktır. Bu, Allah'ın üzerindeki ahdidir, yani sözüdür. Allah onu cennete koyacaktır. Yine korunması gereken şeylerden bir tanesi de temizliktir. Maddi ve manevi temizlik. Neca e, cenabetten, necasetlerden, abdestsizlikten temizlenmek ve her zaman abdest üzere olmak, temiz olmak. Bu konuda Aleyhisselatü Vesselam, لَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ illa mu'min" buyuruyor. Abdesti ancak mümin kişi muhafaza eder. Yani müminse abdestini muhafaza eder, her zaman abdestli olur. O yüzden alimler bunu sıklıkla şey yapmışlar, tavsiye etmişlerdir. Her zaman abdestli olunuz. Sabah evden çıkarken abdestli olunuz. Uyurken abdestli olunuz. Dışarı çıkarken, içeri girerken, namaz vakitlerinde, namazın dışında yani her zaman abdestli olunuz ki atmış olduğunuz her bir adıma ecir yazılsın. Ve rivayetlere göre adresli e, vefat eden kişi de Allah'ın izniyle o kişi şehit olacaktır. Bu kadar büyük fazileti vardır. Evet. Yine korunması gereken şeylerden bir tanesi yeminler. Bu konuda yine allah Teala وَحْفَدُوا buyuruyor. Yeminlerinizi muhafaza ediniz, koruyunuz. Çünkü bu konuda birçok kişi yemin eder, belli bir müddet sonra unutur, terk eder, yeminini yerine getirmez. Ya da yemin eder o anlık biraz sonra geçer, yine o şey, yemin ettiği şeyi yapmaya başlar. Bu noktada da önemlidir. Yeminlerinizi muhafaza ediniz diye buyuruyor allah Teala. Yine en önemli en önemli korunması gereken şeylerden bir tanesi de kafa ve içindeki barındırdığı şeyler Aynı zamanda insanın içi, karnı ve barındırdığı şeyler. Hadiste buyurulduğu gibi Anesa diyor ki: El istihya'u min Allah hakka el hayâ. El istihya'u min Allah hakka el Allahu Teala'dan hakkıyla utanmak, yani sen Allah'tan utanacaksan, haya sahibi olacaksan hakkıyla utanmak şöyle olur. Anı hafıza rasa ve ma kafanı ve ihtiva ettiği şeyleri korumandır. Kafa neyi ihtiva eder? İçindeki bilgileri, içindeki düşünceleri, içindeki itikadı. Öncelikle bu itikadını, bu düşüncelerini güzelce bir tasfiye edeceksin. Arındıracaksın, temizleyeceksin, Allah'ın emrettiği şekilde yapacaksın. Aynı zamanda kafa gözleri ihtiva eder. Gözleri harama bakmaktan koruyacaksın, muhafaza edeceksin. Budur yani koruma, Allah'ın hudutlarını koruma. Harama, Allah'ın yasakladığı şeylere bakmak nedir? Haram, haramlardandır. Aynı zamanda kulaklar kafanın ihtiva ettiği şeydir. Haram işitmekten, gıybet, nemime, başkalarının kusurları, fuhuş sözler, şarkı sözleri, müzik vesaire. Bunların bunlar yasaklanmış olan şeylerdir. Kafanı koruman lazım Allah'tan hakıyla hayal edebilmen için. Aynı zamanda dil, kafanın ihtiva ettiği şeylerden, en önemli şeylerden bir tanesi de dil. Ve birçok insanı cehenneme yüzüstü atan, cehennemlik eden şey nedir? Aleyhisselatü beyan ettiği gibi dilidir. Dili sebebiyle birçok insan cehenneme girecektir. Aleyhisselatü bu, bu konuda... مَنْ حَفِذَ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ جَنْبَيْهِ اَطْمَنَّهُ الْجَنَّةِ demiştir. Kim iki dudağının arasındakini ve iki arasındaki arasındakini muhafaza ederse, haramlara düşmezse ben de ona cenneti garantilerim. Bu konuda yani diline sahip çıkarsa, dilini korursa, Müslümanların gıybetini yapmazsa, dedikodu yapmazsa, söz götürüp getirmezse, iftira atmazsa, küfretmezse, yalan söylemezse, işte haram sözler, fuhuş sözleri kullanmazsa, hep dilini Allah'ın taatiyle geçirirse, aynı zamanda namusunu korursa, zinaya düşmezse, haramlara gitmezse Allah'ın izniyle o kişi nedir? Cennetliktir. Ve bu konuda Allah-u Teala اِنَّ السَّمْعَا وَالْبَصَرَا وَالْفُعَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولَ buyuruyor. İyi bilin ki gerek gözler, gerek dil, gerek kulak ve kalp bütün bunlardan sorulacaktır insan onu Bütün bu organlardan hesaba çekinecektir Evet, demek ki kafayı ve barındırdığı şeyler, bir de karnı ve barındırdığı şeyleri de muhafaza etmesi gerekiyor. O da nedir? Haram lokmaları, işte haram yememesi, Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeylerden gidip rızkını talep etmesi, rızkına haram katması, Gayri meşru olan malları alıp yemesi ve aynı zamanda da fercini koruması. Haramlara gitmemesi, bu konuda haram işlememesi. Bunları muhafaza ederse, korursa, işte Allah'tan hakkıyla utanmış olur. Hakkıyla da Allah'tan utandığı zaman da Allah onu ne yapacaktır? Vağışlayacaktır. Evet. İhfazı Allah'a Allah'ı koru ki yahfazka. Allah da seni korusun. Bu da çok önemli. Allah Teala'nın mümini koruması çok çok önemli. İki türlü koruma vardır. Allahu Teala'nın mümini iki şekilde koruması vardır. Bir dünyasında kendisine zarar verecek gerek malında, gerek çocuklarında, gerek sağlığında, gerek evinde ve sair taalluk eden bütün her şeyinde dünya meselelerinde onu korumasıdır kazalardan, belalardan, musibetlerden korunması, çoluk çocuğunun muhafaza etmesi, evini malını ve sair bu gibi şeylerini korumasıdır. Allahu Teala bunu garantiliyor. Allah'ın ahkamını koruyan kişiyi de Allah Teala maddi olarak da ne yapacaktır? Koruyacaktır. Ve bu konuda Aleyhisselam her zaman yapmış olduğu dualardan bir tanesi hatta ee, sabahladığı ve akşamladığı zaman her zaman yani bir sabah bir akşam yaptığı dualardan bir tanesi Allahumme inni eseluke fi ve ahireh. Allah'ım dünyada ve ahirette senden afiyet istiyorum. Yani belalardan, musibetlerden, kazalardan, kötü olan şeylerden, şerlerden uzak olmamı, bunlardan beni korumanı gerek dünyada ve dünyevi şeylerde gerek ahirette ve ahirete taalluk eden, bağlı olan bütün şeylerde beni hafıza ile afiyette, afiyet eyle beni. Allahümme inni es'elükel afve vel afiyete fi dini ve dünyayı. Allah'ım gerek dinimde ve gerek dünyamda afiyet isterim. Yani koruma isterim. Dinimi de bozacak olan şeylerden uzak tut beni, dünyamı da ifsad edecek olan şeylerden de beni uzak dur. Ve ehli ve mali, benim ehlimi ifsad edecek, edecek bozacak, ve malımı da yok edecek olan şeylerden beni koru. Allah'ım avretlerimi, gizli olan hallerimi, bu açığa çıkmasını, istemediğim yönlerimi muhafaza ile koru. Kapat. Bu konuda beni muhafaza ile. Demek ki Allah'ı korursan Allah de seni bu ayıplarınla beraber koruyacaktır dünyada ve ahirette. Aynı zamanda korkularımı da gider. Beni emin kıl. Yani bana zarar verecek bütün her şeyden beni ol bu gibi korkular mı gider? Vahfaz nimin bey niyede yemin kahfî? Gerek önümden ve gerek arkamdan ve an yemini ve an şimali gerek sağdan ve gerek soldan ve min foki ve min takti gerek üstümden ve gerek altından beni koru Ve ağzı bı agzamat ki onu min takti ve alttan işte Hiyanete uğramaktan, zarara uğramaktan da sana sığınırım diye Allah'a dua dermiş. Yani gerek maddi ve gerek manevi allah Teala'nın korumasını istemesi. <gülüyor> bu konuda Aleyhisselatü Vesselam yapmış olduğu dualardan birisiydi. Evet, demek ki kişinin böyle korunması, maddi olan bu şeylerde korunması Allah'ın yardımıyladır. Allah'ı koruduğundan dolayı da allah Teala ona ikram eder dünyada korur. Aynı zamanda öldükten sonra da o kişiyi korur. Öldükten sonra da o kişi salih oldu mu, geriye bırakacağı çocukları, hanımını, mallarını vs. de korur. Buna delil olarak da e, hatırlıyorsanız Hz. Musa ile Hz. Hızır kıssasında hani bir yere gidiyorlar, misafir etmiyorlar o köylü ahalisi. Sonra Hz. Hızır yıkılmış olan bir duvar görüyor. Dur şu duvarı bir düzeltelim diyor. O duvarı yükseltiyor, düzeltiyor, sıva yapıyor işte taşlarını yeniden diziyor. Hz. Musa kızıyor yani bunlar bizi barındırmadılar neden sen böyle bir iyiliği yaptın? O da daha sonra açıklamasını yapıyor ve diyor ki bu duvarın altında bu bahçede hazine vardı bu hazinenin sahibi salih bir insandı salih bir Müslüman bir zattı. Kendisi vefat etmiş geriye yetim bırakmıştı. Küçük çocuklar bırakmıştı ve o küçük çocuklar bu hazine daha ileride olasınlar diye kimse birileri girip de o hazineyi çıkarmasın diye bu sebeple ben bu duvarı ördüm yükselttim ki kimse girmesin böylece bu korunmuş olur. Bu mal, mal çocuklarına kalsın diye. Demek ki Allahu Teala kişiyi de ne yapar ölümünden sonra da korur. Çoluk çocuğuna, hanımına vesaire yani bırakacağı şeylerde de kendisini ne yapar korur. Bunlar hepsi maddi anlamda bir de manevi anlamda koruması vardır ki bu da en en önemli olan şeydir. Kişinin imanını koruması, dinini koruması en önemli şeydir. Eğer Allah-u Teala bizim dinimizi korursa, imanımızı korursa Allah'ın izniyle biz iman üzere ölür ve cennetlik oluruz. Yok Allah-u Teala korumazsa biz ne yaparız? Allah korusun, mürted oluruz, dinimizi bırakırız ve küfür üzere ne yaparız? Ölürüz kişinin böyle haram olan şeylerden korunması, şehevi olan şeyler, Allah'ın yasakladığı şeylerden onu korunması, ona buğz ettirmesi, kalbinden nefret etmesi, bu gibi mekanlara gitmemesi, bu gibi mekanlardan uzak olması, hep müminlerle beraber olması, salih amellerde bulunması, allah Teala'nın razı olduğu, sevdiği mekanlarda bulunması, gazap ettiği yerlerden uzaklaşması da nedir? Allah'ın Korumasındandır. Onun muhafazasındandır. Dikkat ederseniz Yusuf Aleyhisselam'ı ne yapmıştı? Haramdan korumuştu. Zinaya düşmekten kim korumuştu? Yüce Allah korumuştu. Bütün imkanlar varken, bütün şartlar yerine gelmişken zinadan koruyan kimdi? Yüce Allah'tı. كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّءُ وَالْفَحْشَىٰ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الصَّابِ مُخْلَس۪ينَ Biz ondan kötülüğü ve savarız. Onu uzak tutarız, o peygamberimiz yani. Neden? Çünkü o muhlas olan, halis, sırf Allah'a ait olan ya da muhlis olan bütün ibadetlerini sadece Allah için yapan o değerli peygamberlerden olduğu için biz onu bu gibi kötülüklerden ne yaparız? Muhafaza ederiz diyor. i̇bn Mes'ud radıyallahu diyor ki ''İnnel abde leyuhimmu bil emri ve vel imara'' Kulun bir tanesi diyor, bir ticareti düşünür. Şöyle bir ticaret yapacağım, şuraya çıkacağım, şunu satın alacağım, şunu satacağım, şöyle yapacağım, bayağı bir para elde edeceğim diye düşünür. Ya da işte başkanlık gelecek elime, şöyle bir emirlik, şöyle bir şey olacak. Hatta يُوِيَسَّرْ لَهُ Ve ona kolaylaştırılır. فَيَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ Allahu Allah'tan ona bakar. فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ isrufu اِسْرُفُهُ anhu. Meleklere der ki, bu işi alıkoyunundan başarılı kılmayın, bu işte feşale uğrasın. Bu yapmak istediği şeyde başarısız olsun. فَاِنَّهُ اِنْ يَسَّرْتُهُ لَهُ اَدْخَلْتُهُنَّا Çünkü ben bu işi ona kolaylaştıracak olursam onu cehenneme atarım. Çünkü kolaylaştırdığım zaman burada haramlara düşecek. Benim ahkamım çiğneyecek. Örnek veriyorum belki bir ticarete kalkar, Dükkan açar, masraf yapar, feşele uğrar, büyük büyük paralar kaybeder. Ondan sonra üzülmeye başlar. Orada Allah utana onun şey yapmış olsaydı, başarılı olmuş olsaydı, zengin olmuş olsaydı, belki de Allah'ın dinden yüz çevirecekti. Allah'ın davasından belki de yüz çevirecekti. Allah utana onun hayrını diledi, orada onu ne yapmadı, muvafak olmadı. Sefere çıkacak aksipler çıkar, tutuklanır, bilmem neler olur bir sebep çıkar yapamaz. Belki de Allahu Teala onun hayrını dilemiştir. Belki de gitmiş olsaydı orada dinini kaybedecekti. Evet. Evet, Evet, demek ki diyor ki yani ben onu muvaffak kılsam cehenneme atarım o yüzden onu ala koyunuz ve böylece onu ala koyarlar. Fayzlıya tatayyür yakul "Sabqa li fulan, dehani fulan ve ma illa Ve bu adam diyor, gaybu bilmediği için demeye başlar. Ya falan adam ticaretimi bozdu, şu adam şöyle aksilik çıkardı, şu işte sahtekarlık yaptı, işte çomak soktu ticaretime, bilmem ne yaptı ve işimi bertaraf etti. Halbuki Allah'ın faziletidir kendisi bunun farkında değil. Yine bu konuda Aleyhisselam'ın bir hadisi var. İnne, min ibadî, men la yasluh imanû hılla al Benim kullarından bazıları vardır ki, kutsi hadis Allah Teala'nın sözü, benim kullarından bazı insanlar vardır ki ona fakirlik fayda verir. Ancak imanını fakirlik ile muhafaza eder. Ve in basattu ʿalayhi la fseduz Ona dünyayı açacak olsam imanını kaybeder, dinini kaybeder. Tıpkı eğer rivayet sahih, hamama el denen. Resulullah Efendimiz döneminde işte sürekli namaza gelip de zenginleştiği zaman namazı terk eden, dinini terk eden tabi bu kısa birçok alim sahih değil diyorlar ibretlik için bazıları anlatırlar dinini terk eden ya da Beram i̇bn Ba'ur'a örnek verilebilir çok salih olan bir zat zamanla ne oluyor? dünya açılınca kavmi ikram etmeye başlayınca dinini kaybediyor ve inne min ibâdî men lâ yasluhu imânu illel bazı kullarım vardır ki imanı için zenginlik şarttır. Fakir eyleyecek olsam dini gider. O yüzden ona zenginlik şart, zenginliğini verir. وَلَوْ اَفْخَرْتُهُ لَفْسَدَهُ Ona fakirlik versem diyor, o dinini bozar. وَاِنَّ مِنْ عِبَادِهِ مَنْ لَا يَسْلُحْ اِمَانُهُ illa الصِحَّةِ Bazı kullarım vardır ki onlara sahhat verirsem imanını muhafaza eder. Sahat sağlık verirsem. Ve لو أسقمته لأفسد Ona hastalık versem dinini kaybedecek. Nicelerini görürüz. Hastalandıktan sonra dinini terk etmiş. Haşa Allah'a küfür etmeye başlamış. Niye bana çektiriyor? Ne istiyor benden? Haşa Allah'a isyan bayrağını çekiyor. Ve inne min ibadimi men la yasluhu imanuhu illa Bazı kullarım vardır ki hep hastalık, musibet böyle göndereceğim ki imanına muhafaza etsin. Ve لو Ona sağlık versem ma'fiyet versem Dinini terk edecek adam, azacak. Hani bazıları derler, ah şu para bir geçse elime var ya. Yani Allah bilir neler yapacak, Firavundan daha beter olacak. مِنْ عِبَادِي مَنْ يَطْلُبُ بَابًا مِنَ الْعِبَادَةِ فَأَكُفُوا عَنْهُ Benim kullarımdan bazıları vardır ki, ibadetten bir kapı ister ve ben de onu alıkoyarım. Örnek veriyorum, cihada gideceğim bilmem ne yol yapın, para verin bilmem ne bir türlü nasip olmaz. Allah-u nasip etmez. Neden? لِكَيْ ile يُدْخِلُهُ الْعُجُبُ Ta ki ona riyakarlığı sokmamak için. Sırf kasıtla ben onu engellerim, o ibadetten engellerim ki ne ta ki riyakar olmasın. Ya işte bakın gittim, şöyle yaptım, şöyle ettim, şöyle bilmem ne oturduğu her mecliste anlatacaksa gitti bütün amel. O yüzden Allah-u o amelin önünü kapatır. Bir ibadeti yapmak ister, Allah-u Teala önünü kapatır, sırf onun hayrına, Takiri ki yapmasan, ölene kadar her mecliste oturup anlatmasan. İni اُتَبِّرُوا اِبَادِي بِعِلْمِي bima fi قُلُوبِهِمْ اِنِّي عَلِيمٌ خَبِيرٌ Ben kullarımı bir şekilde koyarım, yani ona göre tedbir ederim, birilerine veririm, birilerinden alırım ve bir şekilde koyarım. Çünkü alim olan, her şeyden haberdar olan benim inşallah Yarın öbür dersimize devam edeceğiz. Hadisin öbür konusuna devam edeceğiz. Rabbim bizleri Allah'ın dinini, ahkamını muhafaza eden ve Allah da kendilerini madde ve manel koruyan mümin kullarından eyle sevdik. Vahir-i <gülüyor>